İlk hadis Haris İbni Vehb radıyallahu anhu rivayet ediyor bu hadisi. Ala semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Harise radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim. E ala ukhbirukum bi ahli'l-cenne? Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem sizlere cennet ehlini cennet halkını haber vereyim mi? Kimdir o cennet halkı? Kimdir? O cennete girecek olan kimseler. Kullu zayıfin mutad'a'if Her zayıf olan zayıf gözüken lew aqseme alallahi le'adarrehu Şayet Allah'ın adına yemin etse Allah onun adını zikrederek <gülüyor> ettiği yemini yerine getirir.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 Müslüman kimse ne yapacak? El-Mu'minul Kavi Hayrun ve Ahabbu İllallahi Minel Mu'min Güçlü kuvvetli olan mümin zayıf olan müminden Allah-u Teala'ya daha nedir? Sevimlidir. Ama neyle güçlü olan? El-Mu'minul <gülüyor> Kavi diyor. Aleyhissalatü Vesselam. El-Muslimul Kavi demiyor bakın hadiste. Güçlü mümin. Burada neye vurgu var? İmana vurgu var. Yani öncelikle imanıyla güçlü olacak. Ondan sonra Evet, hadisten anlaşılan bir şey de bedeniyle güçlü olacak. Ama buradan tereffüh içinde yaşayan, kibirli, insanlara üstünden bakan anlaşılmaz. Müslüman mütevazı olur. Müslüman, mümin, insanların ona değer verip vermemesini çok önemli adetmez, saymaz. Önemli olan Allah katındaki değeri değeridir onun için. Ve bu cennet ehlinin özelliklerinden bir özelliktir. Bu şekilde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 Takvada arayacaksınız. İman'da arayacaksınız. Babla ile ilgili ikinci hadiste Ebu'l-Abbas Sehel ibn Sa'd Es-Sa'di radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Kal merre racunun alen sallallahu aleyhi ve sellem fe kale li raculin indehu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bir adam geçiyor. Oturuyorlar aleyhissalatü ve oturuyor. Yanından bir adam geçiyor.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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sükut ediyor, susuyor. Sonra <gülüyor> merre bir sallallahu aleyhi ve sellem, 'Ma ra'yuke fi sükut ediyor, başka bir adam geçiyor. Diyor ki yanındakine, "Bu adam hakkında ne düşünüyorsun?" Bunu nasıl bilirsin? "Feqale ya Resulullah, 'Hada رجلun min fuqara'il muslimin.'" Diyor ki ey Allah'ın Resulü, bu adam Müslümanların fakirlerinden miskinlerinden garibanlarından birisi. Haza hari in khataba an bu adam gidip kız istese ona kız verilmez. Ve en şefaa la şefaa. Aracı olsa derler ki ya bu kim? Yani sözü kabul olmaz. Böyle bir adam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 Üçüncü hadis an Ebu's an Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال احتجت diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi bize gaybtan bir haber veriyor. Allah'ın ona bildirmesiyle tabii ki. Zira Allah Teala la yuzhiru ala gaybihi ahada. Gaybı kimseyi yapmaz, muttali etmez gaybından kimse haber vermez. İlla menir tadâ min rasul razı olduğu rasuller hariç. Onlara da haber verdikleri ne var bize aktarılır. Onunla sınırlıdır. Rasuller bütün gaybtan ne değildir? Haberdar değildir. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: Cennetle cehennem birbirleriyle ne yaptılar? Tartıştılar birbirlerine hüccet beyan ettiler. Cehennem dedi ki diyor ateş dedi ki wa qalat anar fi el jabaruna walla mutakabirun benim içimde ben de cabar mutakabir kaba zalim insanlar var. Wa qalat el cennah fi zafaa ul nas cennet dedi ki ben de ise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 azap ederim velikileykuma aleyyemil uhâ ikinizi dolduracak olan da benim diyor allah Teala tabi allah Teala cehenneme sorunca helimtele'ti <gülüyor> doldun mu Cehennem adil insanlar taşınıyor adilin dinleri atılıyor ve cehennem doymuyor arkadaşlar sorulunca cehenneme helimtele'ti <gülüyor> doldun mu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 Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "İnnehu layati'ir raculü's seminü'l azimü yevme'l kıyamah." Kıyamet günü semin, şişman, etli butlu, ağır mı ağır kantarda ağır basan bir adam gelir, getirilir. la yezinu 'indallah cinahen ba'uza." Ama bu adamın Allah katında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 bu hadis buna benzer hadislerden dolayı neyin ahirette tartılacağı, neyin taraziye çıkarılacağı, neyin kantara konulacağı hususunda görüş beyan etmişler. Bu hadis bize neyi ifade ediyor arkadaşlar? Kıyamet gününde ne tartılacak? Kişinin kendisi. Ondaki ağırlığa sebep olacak. Hasenatın, hayırların ağır basacağı tarafı belirleyen faktör ne olacak? Yağlar, kemikler, et mi, but mu? Hayır. Ney? İman. İman. İman. Öncelikle güçlü bir iman ve salih amel. Bu onun bir delili arkadaşlar. Diyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste kelime hafifetani, al elisani. İki kelime vardır ki dile dilde çok hafiftir. Ve saqiyetani filmizden terazide ise çok ağırdır. Terazide çok ağır geliyor arkadaşlar bu iki kelime. Habibetani ile Rahmani.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 İmraatan Suda, esmer bir kadın. Kâne Tücumul Mescid. Bu kadın ne yapıyormuş? E bu Hureyla diyor ki, bu kadın diyor, mescidi süpürürdü, temizlerdi. Bu kadın, mescidin ca caminin temizliğiyle uğraşırdı. E o Şahabden bir Yahya yora bir genç, genç bir erkek. Safaqda ha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem.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 kaybolmuş göremiyoruz onun gibisinin bir sürüsünü buluruz demiyor Aleyhisselatü Vesselam birkaç gün görmeyince nerede bu diyor nereye gitti Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'a öldü. öldü vefat et Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki <gülüyor> diyor <gülüyor> efela kuntum diyor bana niye haber vermediniz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 kayıbı da bilmemde. de. la inni <ingredientsleader> İnsanlara ben melek de değilim de. Ya yani beni melek de zannetmeyin. Ben de bir beşerim. İnne ma ana beşer iley. Size bir beşerim bana vahiy olunur. Allah katından vahi gelir. Diyor ki: İn etebiu illa ma yuha iley ve ben ancak bana vahy yoluna. Allah'ın bana emrettiklerine tabi olurum.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 Yok diyor ki imam bu seyri dedi ki kaside-i bürdesinde sanki Kur'an ve sünnet gibi söylüyor bunu. İmam bu seyri kim? Ne demiş kaside-i bürdesinde? Levhi mahfuzdaki ilim. Böyle bir kasidesi var bu seyrinin. Diyor ki kaside-i bürdesinde Teala'nın ilmini kastederek le, levhi mahfuzdaki ilim ey peygamber senin ilminin bir cüzüdür, bir parçasıdır diyor.